onun içi de Allah'tan olacak yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yandan ne yapacağız? Gideceğiz bak Mehmet gece lambasını yaktı <gülüyor> evet Allah hakkımızda hayırlısını versin, hakikaten selamın hakikaten selamın e, dinimizde kulluğumuzda çok büyük önemi var onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bahsederken selamlaşmayı da bu haklardan bir ris olarak koymuş ve üç günden fazla da üç günden fazla da ne yapmıyor Bir Müslüman'ın küs durmasını yasaklıyor aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm ve dargınlığın üç günden sonra her kim selamı ilk verirse hayır alıp götürdüğünü söylüyor yakaladınız değil mi bu onun için hepsini şöyle bir toparlayıp meseleye öyle bakmak gerekir yoksa e, birini alıp birini bırakma insana hayır getirmiyor getirmiyor çok önemli mesela Aleyküm selamlar. Hakikaten önemli mesela. Ama Musa'nın çıraklarını hemen görürsünüz. S-A A-S A-S-V-R r -v Bak bir tane daha böyle. Bu büyük harfle ile yapıyor. Musa küçük yapar. Ben uzun yazmayı seviyorum arkadaş yani sadece aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatı deyin Allah size de bize de merhamet etsin Allah cennetine koysun hazır dua meleklerle amin derken ne uzatmayalım ki arkadaş değil mi nasılsa kopyala yapıştır benim güzel bir text dosyam var selamun aleyküm aleykümselam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 karşıdakine davette de bir yoldur. Onun kalbini e, yumuşatma, söylediğin söze zemin hazırlama. Bunlar Bir de yumuşatma babındandır. Ama e, mesela Yahudilerin gelip de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a laf cambazlığı yaparak eslam Aleyküm yani ölüm senin üzerine olsun sözü var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 Resullerin dua etmesini kabul eder, ona icabet eder, onlar ikine değildir. E bu babları da yakalamak gerekiyor. Ama mi? Bazı taifiler selam verirken selamda bir acayiplik yaparlar, kelimeleri değiştirli. Önemli değil. Burada davet yönü, tebliğ yönünü ele aldığımız zaman bu ne yapıyor? E bir köprüye atıyor.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 bir e, selam vermeyen selamsız bir tanesinin sorusunu yazdım. Ben de sesli olarak şu cevabı verdim hatırlarsam. Eğer benden cevap almak istersen anahtarı selam arkadaş. Selam vermiyorsa <gülüyor> benden cevap da yok. Madem ona göre gel oğlum, zaman, ne diyorsun soru soruyu? Gitsin Müslüman bildiğinden öğrensin. Evet, madem cehalet mazeret değil o zaman bu bin sorduğu soruyla kendi de gavur olur. Anlatabildim mi? Musa'nın kavmine baktığımızda e, eğer Musa eğer Musa kardeşim Allah Sübhani Kuvveti Onlar da bir hayır görseydi Kızıldeniz'i Firavun'un üzerine kapatmaz Musa'nın kavmini Firavun'un üzerine gönderirdi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 bu onların hakikaten bir imtihanı olmuş ve onların helakına sebep olmuş. Bak salihten buza isteğin, mucize isteğin ee, Hud Aleyhisselam'dan hadi Rabbim gelsin de işte bize şunu yapsın demeleri tabi iman kalplerine tam oturmuyor ve Allah'ın imtihanıyla tepetaklak gitmişlerdir. Eğer onların kalbine iman manasıyla oturmuş olsaydı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 yok diyor. İşte ondan sonra bir yeriye gidiyor. Şunu da yok. Onu öldürememişim 3 kırıp döktüğünde oradan bir ses bir şey çıkıyor. Şimdi başarılı oldum diyor. Cinler insanları ifsad etmek için heykellerin içine girerler. Seslenirler. Ve insanları saptırmak için her şeyi yapabilirler. Bu var. tarihte görülmüş ve hadisleri sabit. Sabit.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 zandı ondan da kötü ve la tahassüsü ve la tecessüsü diyor tahassüs nedir şimdi burada ikimiz konuşuyoruz Musa ile evzayı şöyle bizi duramayacak şekilde karşıda duruyor İşte ne konuşuyorlar benim konuşuyorlar, benim ediyorlar şöyle mi diyorlar, böyle mi diyorlar tipindeki sözü ve la yani iki kişinin konuştuğunu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 Üç günden fazla sırtını dönmesi, arkasını dönmesi, yani küs durması yakışı kalmaz diyor. Ve başka batlarda da gelen rivayette dargınları barıştırmak için yalan bile caizdir. Ve evet, dargın olan insan bir araya geldiğinde ilk senanmadan hayralı götürüldür. Bayramlara baktığımızda küskün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 Ama onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında selam ettim kardeşlerim. Şeytanlarıyla diyor tamam müsaade adamın birisi geliyor oturuyor Allah Resulü diyor ki Vesselam, şu adama diyor sohbetin adabını öğretin diyor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 biraz daha yakınlığa getiriyor aleyküm aleykum aleykumu selam diyordu mesela alan kalsın. hakikaten bir yakınlığa getiriyor ki selam zaten yakınlığa getirir girer kemal tabi çünkü selam imanın şartlarından olduğu gibi Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarından olduğu gibi ee, Tevhid de zaten imandan sonra gelen yani iman tevhidin zeminini oluşturuyor. Ee, Allah için sevme Allah için buğuz veya Allah için düşmanlık bunlar zaten La İlahe illallah olmazsa, olmazlarındandır. Ama tevhidde yani bir selamı kesme, tevhidin hatırını hiçe sayma insanın imanını da götürür. Yani birçok şeyi tehlikeye sokar. Bu her mesele direkt veya dolaylı yoldan tevhidden alakası vardır Kemal. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi izale edin diyor. Amin. Aleyküm selamu verin. İzele etmesen ne olur? da din olur. O şuben kemale ermez. Ama ya bu da imandan ne olur? Desen ne olur? Bak bu tevhid babına gider.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 düşünün, hala daha o meseleyi iddia eden birçok ahlaksız ve artık zikretmek istemiyoruz tayfeler var Ebu Bekir Efendimiz Allah kendisinden razı olsun hay hay Allah'ın emri bağışın üstüne diyerek veriyorsa bize halt etmek düşer, bu bir, ikincisi hatırladığın hadis doğru.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 Allah subhanahu ve teala evet ben size el de verdim yüz de verdim ama siz yüzsüzlük yaptınız bugün de cezanız bu diyecek Bunlar sadece bu babdan cezası aynen öyle olmayacak eli dolmayacak, olmayacak yüzü de olmayacak Bunların ilk cezası bu ilk cezası bu e, nesil de gelen ifadede ise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 direnmesinin hoş olmadığını Allah indinde de hoş bir şey olmadığını söylüyor ama alt sırtında dahi gelse boş çevirmeyin diyor bu aynı kadınlar diyor ki Allah'ın Resulü <gülüyor> geldiğinde maklımız bizim değil kocamız kıskançsa, kızarsa ne yapalım üç şey hariç diyor üç beyazı vermeyin ateş, tuz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 ikisinin arasındaki mesafeye bakın yani zamana ne kadar sonra zenginler cennete girecek değil mi? ne gerek var ya o kadar hesaplarına uğraşacaksın gariban yaşa gariban öyle arkadaş değil mi? bunlara da dikkat etmek gerekiyor mesela kardeş ee, eğer veren birisi hayırlısıysa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 hakikaten de tutturmuş yani iman ehlindense Allah razı olsun hakikaten bir iş yapmış ben haçtayken hep ağaçların altında oturdum yattım yani çok da güzel istifade ettik Onlar nasıl <gülüyor> yanmıştık yani bu kıyamet alametlerinden var evet ben müsaade istiyorum kardeşler hakikaten yoruldum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 ama canlı olarak anlatıldığı zaman ara soruları da çıkıyor. Daha güzel kavramamıza neden oluyor. Şimdi burada yine bir mikrofon şeyi yapalım arkadaşlarla. Mikrofonu ben bedavaya vereceğim. Hem seslerini duyalım. Hem bize herkes birer hadis okusun. Veya burandan bir sayfa okusun. Mehalinde. Birkaç hadis okusun. Hem sevap alalım